vermi. Kok gilden geldi. Bu su her Bana kok da, bana kok. Tutar inşallah. Hüseyin, bir şey. Bir dahkine e, bu kayıtları tek cihaza yapma çalışın. Çünkü cüzetsiz en güzel kayıt bu. Ondan sonra kısa bir zamanda kara <gülüyor> alabilirsiniz. Herkes alır. Böyle olduğu zaman telefonlu olan var olmayan var. Telefon geldiğinde cüzetsiz yapıyor bozuyor baya. Tek kayıt yapın mesela bak Belçika'nın kayıtları bunlar da çok güzeldi. İşte o ses yapıyor. güzel kaydeden birisini aldım, ondan hemen çoğaldım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah Muhammeduhu ve nesta'in ve nesta'in فَنَأُوذِي بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٌ جِدْعَ وَكُلَّ بِالْعَقْنِ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةً فِي مَعْرِمْ وَاَذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ اِنَّاً مَعْرِمْ Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugün size yapmam istenilen sohbet, ee, aslında önceden belirtilmişti. Mutlak İslami olan her şeye ihtiyacımız vardır. Ama öncelikli ihtiyaçlarımızı öne almak, önce onları işleme, o mevzuda bilgilendirme, e, yapacağımız hataları önlediği gibi bazı meseleleri Tertipsi dişleme çok farklı kanaatlerin oluşmasına, doğru <gülüyor> kanaatlerin oluşmasına sebep olur. E, Meseleler tertibini kaybetti mi, sanki birbirine tersmiş gibi düşünülür. En azından insanlar onu öyle anlar. Eğer konuşan, toplumu eğiten bunu bir de beceremezse, bazı ifadeleri hatalı kullanarak topluma sunarsa, onun yanlış anlaşılması iki kat artar. Hem konuşandan hem kaynaklanan hatta, hem de dinleyenden kaynaklanan hata, bir de tertibin usulsüzlüğü. Yani hangi sırada yerini alması gerekiyorsa, o mesela orada yerini almalıdır. Bunun büyük zararlarını biz toplumdaki şu an yaşadığımız İslami hayatımızda sıkça görmekteyiz. İnsanların aynı kitaba inananlar olarak Kur'an'ın bir ayetini alıp farklı bir görüş ortaya sunma, birisi bir başka ayet alıp farklı bir görüş ortaya sunma, bunların kendi kafalarındaki çakışmayı, sanki naslarda çakışmaymış gibi topluma sunmaları, çünkü ikisi de Kur'an'dan alıyor. İki taraf da Kur'an'a inanıyor Allah'ın kitabı olarak, İki tarafta peygambere inanıyor ve peygamberin sünnetine inanıyor. Kurtuluşun, selametin dünyada ve ahirette ancak bu ikisiyle olduğunu da biliyor. Buna rağmen sunulan naslar, birisi bir ayet alıyor, bir şey sunuyor. Onda tamamen şiddet havası var. Diyelim ki İbrahim aleyhisselamın kıssasını alıyor bunu bir şiddet havası içerisinde sunmaya çalışıyor. Birisi de Musa Aleyhisselam'ın kıssasını alıyor firavla yollanılma olayını. Tamamen yumuşaklık adı altında kendi düşüncelerini destekler tarafıyla insana sunmaya çalışıyor. Bu iki ayette Kur'an'dan olmasına rağmen etrafında, her biri kendi etrafında farklı düşünce kanar sahibi gruplar oluşturuyor. Halbuki ayete doğru dürüst baksak, şiddete kullanan tarafın o ayetteki içeriği değil, bütün olarak şiddetini kendi şiddetiyle özdeştirdiği için onu kullanıyor. Onu daha iyi rahat kullanabileceğini düşünerek yumuşaklığı düstur edinenler ise kendisindeki tafizin, ödün vermenin o yumuşaklık, yumuşaklık ile çok kolay örtüştüğünü görerek, onu kendisine malzeme olarak kullanıyor. Birisi şiddete kullandığı yerde, kendisindeki aşırılık, denksizlik, kötü huyluluk, hatta küfürbazlığı bununla daha rahat uyuşturduğu için şiddetle, çünkü küfür etmenin, birisine kızmanın, rastgele laf <gülüyor> söylemenin adı şiddettir. ...orada da bir tayfiye bir şiddet var ama... ...içi ahlaksızlıkla doldurulan bir şiddet değil. Kur'an'a sünneti ters düşen bir şiddet de değil. Musa aleyhisselamın kıssasında yumuşaklık var ama... ...hiç mi hiç tavizle örtüşen bir yönü yok. Taviz de yumuşaklıkla sınır sınıra yaşadığı için... ...yani yumuşaklık ile tavizin... ...şiddet ile ahlaksızlığın arasında çok ince bir çizgi vardır. Birbirine kaymaları birbirine kaymaları derken ikisini bir arada kullandığım için değilse ahlaksızlık ile şiddetin arasında birbirine kayma ahlaksızlığın şiddete kayması. Burada da tavizin yumuşaklığa kayması şeklinde değilse yumuşaklığın tavize kayması değil. Hak olan bir taraf katiyetle batıla doğru kaymaz batıldan ona kaymalar olur yanlıştan. O bu sefer o ba hakkı batıla meylettirmek için ve içeriğini batıldan bazı kaidelerle doldurabilmek için yaparlar. Bunu da geçmişte İslam tarihinden yaşam biçimi olarak şöyle görebiliriz. Bu gibi sorunların temelinde asıl olarak inanan kimselerin, doğruyu bilen kimselerin Yeni İslam'a tak eden kimselerin geldiği inancı, ne kadar İslam'ı anladı, ne kadar İslam'ı yaşadı, göz önünde tutularak onları sürekli bir eğitime temizlemeye tabi tutmamaktan demeyeceğim kasıt tutamamaktan, onlarla meşgul olmaktan o olamamaktan kaynaklanan bir sorundur. Onlar diyelim ki İran Farisi'yle İslam'a girerken, girdiklerinden daha önce bunlar zerdüş dininden idiler. İslam'a girince özlü bazı ifadeleri Allah'a inanmayı, tek bir ilaha inanmayı kabullendiler. Ama o inançlarını oluşturan, zerdüşlüyü oluşturan, içini dolduran düşüncenin her birisini yeterince temizleyemediler. Ve bu sefer tek ilaha inanmanın ona iyi bir kul olmanın izahını kendilerindeki kalan düşüncelerle bunu yapmaya çalıştılar. Bunu her tayfede görebilirsiniz. Hint'ten İslam'a girenler olduysa daha önce kendilerindeki Endroizm felsefesinden kalıntılarla kırıntılarla İslam'a tek ilaha inanmayı, inanmayı bununla izah edip anlatma, en azından yaşamlarından bazı parçaları belki en tehlikeli olanları taşıdılar. Türkleri düşünün. Türkler Müslüman olmazdan evvel Şamanist'ti. Müslüman olunca Farisiler yoluyla İslam gitmesinden dolayı Farisiler'deki Zerdüşlük, Budizm'deki düşünce, kendi Şamanist düşünceleri, ondan sonra İran'daki Safavir Şialı ile karışan Şamanizm bizim insanımızda ekseriyetle İslam'la taban tabana zıt görünen düşünceleri ortaya çıkardı. Hristiyan topraklarında yaşamış Hristiyan olan birisinin, Yahudi olan birisinin Müslüman olmasıyla da onlarla tek ilaha inanma, kul olma aslında baştan bir müştereklik yani semavi bir din olması sebebiyle baştan bir müştereklik mevzubahisti. Ama bunlar isim ve sıfatlarda Allah'a nispet edilen bazı niteliklerde ve bir nebiyi anlamada nebinin haşa ilah konumuna çıkarılma gibi sorunları bunlar temelini araştırdığınızda hristiyanla hulul bile yani bir nebiyi bir insanı Allah'ın oğlu kabul etme onda haşa çocuk kabul etme hululü temele indiğinizde endüizm felsefesinden onun mensubu olup hristiyan olup kendilerinin onlara taşıdığı Hulüllen bağdaştırılır. Çünkü hulülün aslı Budizm'de, Endurizm'de vardır. Bu gibi kalıntıları şimdi böyle düşündüğünüzde bizim memleketimizde dahi Türkiye'yi yöre olarak şöyle taksim edin, teker teker paylaşılmış şekliyle diyelim ki Karadeniz. Karadeniz'in aslını düşündüğünüzde orada Hristiyanlık hakimdi. Oradaki insanların İslam inancında Hristiyanlıktan birçok kalıntı var. Bizim Akdeniz, Balıkkesir'den Akdeniz'e inin. Oradaki İslam'da ise Orta Asya'dan gelen şamanizmle karışık inançla şamanizmin kalıntılarını bulursunuz. Doğuya Kürt mıntıkasına gittiğinizde de orada Zerdüşlün kalıntılarını bulursunuz. Yani yüzde yüz Müslüman olduğunu söyleyen birisinde en azından iyi niyetle hareket edersek yüzde yirmi o bulunduğu yöredeki, geçmişteki inancın kırıntıları vardır bazen bunlar itikadi boyutlu sorunlar da taşıyabiliyorlar. Hele Türkiye'nin muasır şu ortamda, yaşadığımız ortamda dış etkenler diyelim ki şu an dünyanın e, tek dini olma yolunda adım atan demokrasiyi düşünüyorum. Bir tek din olarak dünya insanına bu sunuluyor. İsim olarak, bunun tarifi olarak birçok çarpıklığı ile sunuyor Ama birçok değerlerin de, yani İslam'daki olan değerlerin bazılarıyla demokrasinin içini dolduran bazı değerler diyelim, öyle ifade etmiş olalım, örtüştüğünü görüyorsunuz. Ama biz bunların ölçülerini bilmediğimiz için karşılaştırarak ne kadar İslam'a uyuyor, ne kadarı İslam'a uymuyor diye tahlil edip ayırt edemiyor. Düşünün mesela kapitalizm dedikleri sistem geçmişte sosyalizmle çarpışan bir sistemdi. Ee, Sosyalizmde devlet zengindir, halk işçisidir. Kapitalizmde sermaye sahipleri zengindir, halk yine işçisidir. Temelde patronlar belki değişiyor gibi görünüyor ama birisinde bürokrasi zengin, birisinde sermaye sahipleri zengindir. Ha. Ama işçi değişmiyor. İşçi yine devamlı halk olarak kalıyor. Kapitalizmde servet edilme hakkı vardır fertlerin, Ama bunu am kullanıyor, sınırlıdır. Bizden başkası servet sahibi olamaz deyip, işçi, işçinin aylığı, gücü derken taksim edilip paylaştırılıyor. Komün, komünizmde ise devlet zengindir. Ortada bürokrasideki başta olanlardır bizden başkası olamaz. Siz yine işçisiniz, devamlı işçi kalacaktınız. Hatta okusanız, mühendis bile olsanız, belki o sisteme omuz vermenizden dolayı size biraz <gülüyor> iltimas, sizi kayırmalar geçebilir ama siz biraz daha, yani bir üst rütbedeki işçi olursunuz. Ha, bu denli işçilerin rütbelerini değiştirme farklı, tesmih etme o sistemin işine yarayabilir. Diyelim ki demokrasiden Alınan bazı ifadeler vardır. E, diyelim ki demokrasi halkın idaresidir. Şu anki ifade edilen şekliyle budur. Ama katiyetle bu böyle değil. Demokrasinin beşiği olan eski Yunan'ı alın, ondan sonra Avrupa'daki kullanım, tarih ve yaşam biçimiyle ele alın, demokrasi hiçbir zaman halkın idaresi olmamıştır çoğunluğun ifadesi olarak ifade edilse bile çoğunluğun da idaresi tipinde olmamıştır. Ama halk idarede senin de katkın bulunsun denildiğinde bu onun çok hoşuna gidiyor. Burjuva tarafından, bürokrasi tarafından, idareciler tarafından devamlı ezildiği için ona zıt düşen her ifadeyi benimsemiştir bu toplum. Ha, kapitalizmde her ifade an kullanılır, ama kaydı onların kendisi alır. Anlatabildim mi? Yani mutlak hürriyet ifadesini gündeme getirir. Ama nereye kadar hürsün sınırı onlar çizer. Bu hürriyet kelimesini kullanırken kendisi için farklı, senin için farklı kullanır. Mesela gazeteciler haber alma hürriyeti kullanır. Hiçbir zaman onların sınırları başkasının mahremine, tecavüz noktasına geldiğinde onlara sınır yoktur. Birisinin mahremine girip haber yapabiliyor. Bunu da haber alma hürriyeti adı altında zikrediyor. Diyelim ki inanç hürriyeti derken, inanç hürriyetiyle zevk, sefa, şehvet, isteklerin hürriyeti farklı düşünülmelidir. Bir insan ben istediğim gibi yaşarım, bir hürriyete sahibim derken acaba zina etme hürriyetini bunun adı altında zikredebilir miyiz? toplumu ifsad etme hürriyetini bu kelime altında zikredebilir miyiz? Eğer biz İslam'da hürriyet ifadesini anlamamış yaşantımıza aktarmamış isek biz bile bunu yanlış kullanabiliriz. Hoş toplumun tümü İslam olmasına rağmen kötü idareciler tarafından bu ifadeler yanlış anlaşılmıştır. Osmanlı'ya baktığınızda bu yanlışların hepsini görebilirsiniz. Biz bununla bir şeyler anlatmak istersek istediğimizde din dediğimizde hayatımızın her safhasına müdahale eden bir sistemdir. Ama din kelimesiyle demokrasiyi bir araya getirdiğinizde insanlar farklı düşünürler. Din insanın 24 saatlik hayatı içerisinde eyleme döktüğü her şeyin adıdır. Her şeyin adıdır. Ha Bunu hangi biçimde nasıl yaşarsa yaşatın, o bir dini yaşam içerisindedir. Demokrasi de aynen böyledir. 24 saatlik hayatı içerisinde söylediği sözler, yaptığı işler, ikili ilişkilerden, toplumdaki yerinden yaşadığı bir dindir. O zaman biz bu isimleri farklı harflerle, farklı kelimeler oluşturduğu için, birbirine zıt gibi çakıştırma yerine nereye kadar doğru nereye kadar yanlış eğer İslam'da bir hürriyet varsa ben bu hürriyeti inandığım dindeki sınırlarla aramalıyım öbürkünü de ispat edebilmeliyiz normalde hiçbir sistemde hürriyet mutlak anlaşılmıyor yani ağamdır geneldir ama mutlak sınırsız değildir eğer trafik bana şuraya girmeme yasağı koyduysa ben hürriyetimin kısıtlandığını iddia edemem değil mi? toplumun maslahatı düşünülerek arabanın girişi yasaklanmıştır toplumun maslahatı düşünülerek düşünülerek bir şey yasaklanmışsa hürriyetimin kısıtlandığını söyleyemem burada herkesin hürriyetini tanıma mefhumu çıkar benim hürriyetim senin hürriyetinin başladığı yerde biter bitmesi de gerekir bu İkimizin hürriyetinin Müşterek bir eylem sahası da vardır Bu da Müşterek bir sorumluluğu Gündeme getirdiği içindir Bütün bunları Böyle serdederken serde Herhalde şunu yakala, yakalamışınızdır. Bu toplumda O kadar batıl Şey var ki Bunları öğrenerek doğruyu araştırma Değil önce doğruyu Öğrenerek batıl hiç araştırma ihtiyacı duymadan doğrunun dışındaki kalan her şeyin batıl olduğunu anlama metodu uygulanır. Bunu anladınız mı? Yani yanlışları öğrenerek hakkı bulma belki yolun sonuna varmama gibi bir olayla biter. Ekseriyetle böyle biter. Hem de yanlış algılamalar gündeme gelir. Yanlış 72 olduğu için 72'yi de teker teker araştırarak Tahlil ederek ne kadar İslam, ne kadar İslamdan değil diye bir zaman ister, değil mi? Bir birikim ister, bu zahmetli olur, isabet etmiyebilirsin. Herhangi birisinde araştırma yaparken senin hevana uygun olan şey, senin ona eğilimini gündeme getirir, eğiliminin kabullendiği bir şeyi reddetmen zorlaşabilir. Ama Hak böyle değil. Hakkı en sakin, en huzurlu. Ee, meşru olan vesileleri kullanarak haklı <gülüyor> öğrendiğiniz zaman hakka ters düşen her şeyin batıl İslam'ın dışında kaldığını veler ki bazı doğruları da olsa ha, aynen içkide verilen örnek gibi içkinin bazı faydeleri var doğru mu? ama onu helal kılmaz zararı daha çoktur o yasaklanmışsa zararlarına sebep yasaklanmıştır yasaklanan her şeyinde İlla her tarafı zarar diyemezsin Onda içki gibi bazı Faydalı şeyler olabilir Ama onu helal kılmıyor Onu meşru kılmıyor Bunu en basit Teferruatlı meselelerde de görebilirsin. <gülüyor> Düşünün Allah azze ve domuzu haram kılıyor Ve zararının hiçbirini de zikretmiyor Doğru mu? İneği helal kılmış Ama ineğin Sütünü içini yani yiyin Etinde hastalık var diyor. Etin e, sütünü için e, ya ne yiyeyim? Ama etinde hastalık var diyor, haram etmiş. Biz her şeyi Allah'ın ne kadar beyan ettiğine dönük. Yasaklamışsa mutlak, didikleyerek, çekiştirerek, kıl gibi ayırarak, ha şurası sağlam değildir diyemeyiz İslami toplumda, e, zahiriler gibi bir toplum. Yenilmesini yasaklamıştır, kullanılmasını değil diyerek bir çıkış yolu bulma çalışmışlardır. Onun için batılı, hataları öğrenelim, hakkı bulma değil, bu uzundur, ömrümüz yetmez. Çok karmaşıktır, bilgimiz yetmez. Ve o kadar çetrefilli meselesi vardırken, onu temiz edip birbirinden ayırıp hükmedecek gücümüz olmayabilir. Neden? Hepimiz aynı seviyede ilim ve malumat sahibi değiliz bizler o zaman doğruyu öğrenme ömrümüz yeter ne kadar yettiyse o kadarı da yeter bize bakın yani bir la ilahe illallah deyip birisi bunu anlayarak söyleyeyim hemen anında vefat etse o dünyaları kazanmıştır aynen bir harbe gelip de ey Allah'ın Resulü ben la ilahe illallah diyeyim müslüman olup sonra mı harbe gireyim yoksa şimdi harbe gireyim aceleden sonra mı La ilahe illallah deyim. Önce la ilahe illallah de diyor. La ilahe illallah diyor ve harbe girip ölüyor. Bu diyor az bir işle çok şey kazandı. Neden? Hak olan yolda girdiğiniz andan itibaren yaptığınız her şey hayır olarak lehinize işler bakın. Nerede biterse bütün ömrünüz hayırla biter. Velev ki başka şeyleri yapmamış yani yapma e, muktedir olamadıysanız vakit bulama, bulamamış olsanız bile ama batılda böyle değil ben hakkı arıyordum da o yolda öldüm diye nasıl? hakkı sana doğrudan doğruya sunmuş sana kalan onu özüm benimseyip yani kabul edip özümseyip yaşamaya niyetlenme ne kadarını yaşayabildiğiniz yaşayabildiğiniz yani derim. yani her halükarda bu hayırda biter yol kısadır Fazla emek istemez, fazla sermaye sahibi de olmanız gerekmiyor bunda. Yolun en kısa kestirmesi budur. İşte biz bu karmaşa düşünceler ve düşüncelerin mültesipleri arasında e, bulunduğumuz yeri, onların bulunduğu yeri derken sohbetin başlığı bizim sair Müslümanlarla İçtibai hayatımızdaki ilişkilerimiz ne olmalı Heh, Kelimeyi kullanırken Seçtiğimiz kelime Bunu kullanırken çok dikkatli Davranma zorundayız Neden Bu toplumda hiç kimse Yüzde yüz iyi niyetine eş Olabilecek imkanlarla Doğruya ulaşmadı Bunu anladınız mı Hepimizin doğruya ulaşmada Niyeti çok temiz doğru mu? Yok. Evet. Mekkeliler bile evliyalarını, velileri aracı edinirlerken Allah'a daha yakın olmak için bunu yaptılar. Bu onların niyetlerinin hoşluğunu gösterir. Yani insanın doğruyu, hakkı, en doğruyu isteme. Bunun için hareket etmesi niyetinin önce iyiliğini gündeme getirir. Ama İbni Mesud'un da dediği gibi ka, Estağfurullah Ali radiyallahu anh'a nispet edildiği gibi Min dil la ne kadar hayrı isteyen vardır ki ona ulaşamıyor. Neden? Doğru. Hayrı hedef seçtiğin gibi ona ulaşma yolu aracı da meşru seçme zorundasın. Yani amaç sizin anladığınız ifadeyle gaye ne kadar meşru ise sizi ona ulaştıracak aracın yani vesilenin de o kadar meşru olması gerekiyor. Değilse tek bir niyetinizin temiz olması yeterli değil. Ben Ankara'ya gitmeyi isteyebilirim İstanbul'dan. Değil mi? Ama ben tutar İzmir otobüsüne binersem, ben ne kadar Ankara'ya gitmeyi istesem bile o araç beni İzmir'e götürür. O zaman Ankara'ya gitmeyi istediğiniz gibi Ankara'ya giden bir araca binmeniz gerekiyor. Ankara'yı ister, siz İzmir otobüsüne, İzmir uçağına binerseniz İzmir'e gidersiniz. E ben Ankara'yı istiyordum, niyetim oraydı. Ya sen bindin araca bakmadın. Niyetinin sadece sana yeterli olduğunu, sana Ankara'yı götüreceğini düşündün. Mekkeler de Allah'a daha çok yaklaştırmayı istemişlerdi. Ama Allah kendisine yakın olmak için öyle bir yol tutmayı emretmemişti. Bunu yaparsanız ona ulaşın demişti. Kendinizin onunla ulaşacağınızı düşündüğünüz, edindiğiniz vesileler değil. Normalde olay olarak çok basittir bu. Ama Allah böyle bir araç kullanmayı istememişti. Bunu yapabilirsiniz dememişti. O kendisine bizi ulaştıracak bütün araçları, vesileleri teker teker beyan etmiştir. Şimdi bu karmaşanın içerisinde biz insanlara bu gözle bakıyoruz herkesin niyeti düzgün ama ulaşmak istedikleri gayeye kullandıkları araca kimse dikkat etmiyor. O zaman biz insanları öncelikli olarak niyetleriyle ele almalıyız. Herkes doğruyu bulmak istiyor. Herkes doğruya ulaşmak istiyor. En hayırlısına ulaşmak istiyor. O zaman hiçbir kimseyi niyetinde itham etmeden araçlar üzerine yoğunlaştığımızda biz içtimai hayatımızda sair Müslümanlarla ilişkilerimiz nasıl olması gerekir derken, bakın şu ifadeyi kullanmalıyız. Biz sair cemaatlerle nasıl bir ilişkide olmamız gerekiyor deseydik, bu ifade söz biçimi olarak ne kadar güzel olursa olsun bir ayrımı çağrıştırır. Kendini doğrunun merkezine oturtuyorsun sözle, onları da ötekiler olarak isimlendiriyorsun. Söylediğin söz doğru olabilir. Hakikaten içerik olarak da doğru olabilir. Bazen bu toplumda da bunu yaşıyoruz. Eğer 70 milyon insanın inanç birliğinden dolayı kardeş olduğunu iddia ediyorsan, sen ne mutlu Türk'üm diyemezsin çünkü bir başkasını öteledin ona da ne mutlu kürdüm deme hakkını verirsin ne, ne mutlu lazım diyen hakkını verirsin ne mutlu Çerkezin deme hakkını verirsin kişi söylediği sözü kendi tarafına yontan çekiç değil o sözü bana söyleseler diyelim ki ben Bulgaristan'da yaşasam Almanya'da Belçika'da yaşasam ne mutlu Belçikalıyım diyenler deseler ben oranın vatandaşı da olsam bu beni rahatsız eder değil mi bunu İslami değerler üzerinden ele alırsanız, biz toplumu kendimize muhatap etme çizgisinden hareket ediyoruz. Bunu anladınız mı? Neden? Toplumu kendimize muhatap etme zorundayız. Öğrendiğimiz, yaşadığımız, doğru olduğunu düşündüğümüz doğruların başkalarına da aktarılmasını istiyorsak, önce herkesi muhatap edilme zorundasınız. Hatalarıyla sınıflandırma değil. Herkes benim muhatabım, muhatabımdır deme zorundasın. Neden? Muhatap edildiğin kimseleri bu sefer sorunlarına göre tasnif etmen olabilir. Onların sorunlarını tarman yine de sınıflandırmanı gerektirmiyor. Çünkü biz bir daire çiziyoruz. İnandım diyen herkesi İslam dairesinin içerisinde görüyoruz. İslam mutlak olarak ama ama onlara tevhideyle kurtulmuş tayfa olarak baktığımız ifade etmez. Bunların hepsi ben Müslümanım diyorsa biz o dairenin içinde görüyoruz. Ha, biz burada kendimizi e, kadı görmüyoruz. Davetçi görüyoruz. Eğer bir kadı gözüyle bakmaya başlarsan baştan ceketini giy ve çek git. Ama davetçi gözüyle bakıyorsan ona herkes muhatabın. Kadı gözüyle bakıyorsan herkes nedir? Suçlu. Senin mahkumun olacak suçludur. O insanlarda suç yok mu? Var. Yani bu da yanlış bir düşünce değil. Ama biz onları suçlarıyla mahkum etme değil. O suçtan onları kurtarmak, kurtulmalarını sağlamak davetçi gözüyle mümkündür. Kadı gözüyle değil. O insanlara hakkı anlatmak istiyorsak, Hatalarından kurtulmalarını istiyorsak ki hatalarından kurtulmalarını sağlamak gerekir. O zaman davetçi gözü gerekir. Hatalarıyla cezalandırırsak bu kadıdır. Bırak zaten cezayı burada ve orada görecekler. Sen muhatap edineceğin kimselere bakman gerekiyor. O zaman biz bunu İslam dairesi diye bir çizgi içine alıyoruz. Hiç kimseyi suçuna göre mahkum etmek için değil. Bu dairenin içinde görüp kendimizi muhatap edinmeliyiz. Çünkü Tevbe suresinin başlarına baktığınız zaman müşrikler senden eman dilediğinde feecir bu. Hatta yesma kelamı. Onlara fırsat ver. Ta ki Allah'ın kelamını işitsinler, duysunlar. Sen onlara Allah'ın kelamını duyurmadan gayet duyurmak mı? Evet. Ben bir, ben bir Alman'a Arapça bir ayeti okusam ne anlam taşır bu? Hiçbir, hiçbir şey Duyurma onu anlamayı sağlama. Anlamayı sağladın mı içindeki ona ters düşenlerle çarpışacak. O mücadelede de ona fırsat ver. O, müca, o mücadeleye karşı başarı olmalı. olması için ona yardımcı olman gerekiyor. Sen yani ona bir onu okumakla ben ona tebrik ettim diyemezsiniz ehli sünnetin menhecine baktığınız zaman hüccetin ikame edilmesi kadar hüccetin fehmi anlaşılması da gereklidir. Burada e, daha sonra fark edebilirsiniz biz sanki tam sınırın ucunda yürüyoruz. Tabi biz değil. Olması gereken yerde. Ama dikkatli yürümez, bilinçli yürümezseniz içki içer o sınırda yürümeye çalışırsanız gidersiniz. Kahpil olursanız düşersiniz beri tarafa. Orada demek ki bilinçli kimseler yürümeli. Bununla ne demek istiyorum? Bilinçli. Genel ifadeli gelen bütün nasları ele aldığınızda sakın bunu mutlak yani e, sınırsız bir şekilde anlamamanız gerekir. Yani diyor ki Adî Şerif'te men ra'a minkum munkaran falyughayir <gülüyor> ve bihi sizden her kim bir münker görürse ona mani olsun sizden her kim ayırıyor mu birisini birisini birisinden değil bir münker nasıl bir münker görürseniz görün kimde görürseniz görün ona elinizle mani oluyor bu ifade ha yani genel ama katiyetle sınırsız değil bunu kafadan çıkaracaksınız neden en basit eğer sen Maruf'u bilmiyorsan. Münkeri bilmiyorsan. Adama münker diye mani olduğun şey maruf olabilir. Değil mi? Evet. Maruf diye emrettiğin şey münker olabilir. Bunu toplumda birçok insan yaşıyor. İtikadi boyutta kendileriyle sorunlarımız olduğu olan insanları düşün. Onlar hakka davet ettiklerini düşünüyorlar. Biz onlara şirkete davet ettiğini söylüyoruz. O zaman başkası için uygulanmaya koyduğumuz, sunduğumuz şeylerin aynen kendimiz için de geçerli olduğunu düşünmek gerekiyor. Ha, o zaman marufu bilen, münkeri bilen, Ha, sen marufu genel bir ifade alınıp Allah'ın ve Resul'ünün hoşuna gitmeyen şeyler, Şimdi münkeri maruf, Allah'ın hoşuna Allah'ın ve Resul'ünün hoşuna giden şeyler diye sınıflandırırsan bu da anlamadığını gösterir marufun tepesinde tevhid, münkerin tepesinde şirk vardır. Sohbetin girişinde dediğim gibi, bunları da tasnif edemezsen, münkeri üstte şirki görerek alta kadar münkeri korsan, nasıl imanın bir mertebesi varsa, en alası la ilahe illallah, en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermek. Bunu aksiyle de anladığında küfür ve şirklen en üstte ne var? Şirk vardır. En altında da Münker'in en basiti vardır. Sen şimdi bildiğin Münker'den malı koyacaksın. Yoksa öncelikli olarak önüne geçilmesi gereken Münker mi? Tabii ki öncelikli olarak önüne geçilmesi gereken Münker. Ha, burada tebliğ etme yükümlülüğü varken illa konuşan yani birisine hücret ikamesi gerekir. Onun anlaşılması gerekir. Değil mi? Firavun'la Musa arasındaki olan o kıssaya geçtiğini zaman Musa hemen e, yaşamış olduğu soruna binaen e, gönlünden bir ağırlığın giderilmesini ister. Neden? Oradan bir adam öldürerek kaçmıştır. Rabbişrahli sadri ve evet. yesirli emri Allah'ım o ben göğsümdeki sıkıntıyı gider. Oradan korkarak kaçtı. Tekrar giderse bir sıkıntı var. <gülüyor> e benim işlerimi kolaylaştır. Çünkü zor orada işim. Ama ondan sonra diyor ki wahlul الْاُقْدَةَ min lisani يَفْقَهُ الْقَوْلِ Dilimdeki düğümü çöz. Musa tebliğ eder ama anlaşılmayacağından endişelidir. Dilimdeki düğümü çöz ki onlar bunu iyi anlasın. Başka bir yerde de aynı kısa ilişkili olarak Allah'ım bana kardeşim Harun'u yardımcı olarak ver. Çünkü o benden daha güzel konuşuyor. Demek ki hüccetin ikamesi kadar karşıdakinin anlaması gerektiği gibi sen anlatamayan birisiysen o senden nasıl doğruları doğru anlayacak Harun benden daha iyi konuşuyor, fazil konuşuyor Harun bana yardımcı ver o zaman marufu emretme illa seninle gündeme gelen bir şey olmamalıdır birisinin kötü bir şey işlediğini gördüğünde anlatamayacağını düşündüğünde onu bilen daha iyi bilen hangi münkerin öne alınması gerektiğini bilen başka birisine götürebilirsin bir başkası anlattın sen sen yapmış gibi hiçbir sabah sevap, sevaptan mahrum olmayacaksın bak. Zahmete girmeden, eziyetini çekmeden belki bir bedel de ödemeyeceksin buna karşılık. Götürüp onun yanına koyu vereceksin. O anlatacak. Sen dinlemekle yükümlü Belki anlatan anlattığı bazı yanlışlarla ona karşı bir sorumluluk yüklenebilir. Ama sen hadiste de dediği gibi edda'lu alel hayre edda'lu alel bir hayra delalet eden, kılavuzluk eden, önderlik eden, aynen o işi yapandır. Sevap yönüyle aynen yapandır. Hata yine bunun senin de değil. Yani bir bedel de ödemiyorsunuz. Onun için yaşadığınız toplumda, yani biz içtimai hayatımızda, sahil Müslümanlarla ilişkimiz ne olmalı? Biz bu tahirenin neresindeyiz derken, önce biz yerimizi bilmeliyiz etrafımızdaki insanlara yakınlığımız doğrularıyla onların yanlışlarından uzaklıkla kendilerinden uzak durmayı birbirine pek benzetmeyeceksiniz ve karıştırmayacaksınız neden? yanlış yapan birisinin yanlışından uzak durmakla yanlış yapandan uzak durmanın arasındaki getirdiğiyle götürdüğünü siz tespit edemeyebilirsiniz Kur'an'a baktığınız zaman Allah Resulüne ve müminlere Yahudi ve Hristiyanlara katiyetle dost edilmeyi emrediyor. E dost edilmemeyi emrediyor. Ama bakıyorsunuz hasta komşusu olan bir ta ziyarete gidiyor değil mi? Bir komşunun halatını sormak dostluk değil mi? Hele hastalığında ziyaretine gitme dostluk değil mi? Dostluk. Ama Allah Resulü bu dostluğu ona tebliğ etmede vesile kullanıyor. Biz her dostluk emaresi olarak sergilediğimiz şeyi vesile olarak kullanamayabiliriz. Bizim dalalete düşmemize sebep olabilir. Kendimizi kötüye itmek için bir sebep olarak kullanılabilir bu. Yani ilim ehli onu bir vesile olarak tevhide anlatmak için, hakkı anlatmak için kullanılıyorsa yasaklanan dostluk değil bu. Bir komşuluk hakkını ölüm düşeğinde olan, ölüme yakın birisinin davete daha rahat icabet edebileceği yani bir duygusallığın daha çok hakim olduğu bir ortamı düşünerek ve delikanlıya la ilahe illallah de dediği zaman çocuk babasına bakıyor. O da diyor ki Ebu Kasım'ın dediklerini yap. Hiçbir Yahudi çocuğuna katiyetle Ebu Kasım'ın dediğini yap demez. Ama o an deme zorundası. Ve çocuk kelimeyi tevhidi telaffuz ediyor, tekrar ediyor ve ruhunu teslim ediyor. Allah Resulü evine onun evinden çıkarken sağ elle sol elini sağına soluna vurarak onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Oraya o gayeyle gitmişti. O onu iyi kullanan birisiydi. Biz bazen bunu anamızda, babamızda bile kullanamıyoruz değil mi? En yakın olan insanlarla bile bunu kullanamıyoruz. Onları hemen düşman hakim ediyoruz. Aynı tevhide sahip olan insanlarla bunu kullanamıyoruz biz. O zaman gördüğünüz bir münkeri her kim işliyorsa, hangi münker olursa olsun, yani her kim hangi münkeri işliyorsa ona mani olun derken bu emri haddini bilerek yapmak gerekir. Benim orada görevim mani olmaksa ama yapamıyor, yapamayacaksan vesileyi kullanmak da mülkere mani olma yoludur. Bir başkasına götürüp onun anlatmasını istemen bu da mülkere mani olmanın yoludur. O zaman mülkere mani olmanın yolu illa bizim elimizde değil. Bir başkasının eliyle de bunu yaptırabilirsin. Bir başkasının diliyle de bunu yaptırabilirsin. İlla senin yapman gerekmiyor. Orada mümür olan Musa ama emredileni yapan iyi bir memur olmak için kendisine yardımcıyı da ondan istiyor. Dilindeki düğümün çözülmesini istiyor. Buna rağmen yine yanına bir yardımcı istiyor. O zaman biz bu toplumdaki yerimizi tespit edebilmek için e, herhalde iş, e, konumuza mevzu olan Naslar'dan birisi öncelikli olarak bu. Bu dairede yerlerin bilinmesi için bazı nasları alehte değil lehte kullanma. Bunu anladınız mı? Biraz açmayacağım. Ayrımcılığa sebep olabilecek bir ifadeyi biz lehte kullanabiliriz. Yani ayet-i kerimede diyor ki şimdi, "Vallah tekunun kelli dinetefrakou, uxtelfou, min bagdi min bagdi ma ula ikellerim azap nabidir sakın siz sizden öncekilerin ihtilaf edip açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalananlar gibi olmayın çünkü onlar için büyük bir azap vardır hazırlanmış. Bu ayet-i kerime bizden öncekileri bizden ayırıyor mu? Sakın onlar gibi olmayın. Onlar gibi olmak olmamak için onlara benzememek gözümüzün önünde bir levha olarak yazılı bir levha olarak okumamız gereken yazıların var olduğu bir levha olarak düşünürken ama biz uygulamayı farklı yerde yapıyoruz. Şimdi biz ayrımcılığı zemmeden ayetleri okurken aynı anda ayrımcılığa sebep olan ifadelerden tavırlardan yani sözlerden ve fiillerden sakınmamız gerekiyor. Ha Burada katiyetle taviz noktasına gidecek, hep sınırda gidiyoruz. Ne gariptir ki sünnetullah hak ile batılın bazen teferruatından yani taviz ile yumuşaklığın arasında devamlı bir ince çizgi vardır. Ne kadar ince ise sınır o kadar dikkat. Aradaki sınırdaki genişlik çok uzun mesafe olsaydı az önemine binaen deriz ondaki tehlike daha az deriz ama ince sınırdaki tehlike <gülüyor> daha büyüktür biz bu toplumdaki hataları bilme zorundayız <gülüyor> kişileri hatasını mahkumu etmeden önce o hataların dozajını bilmeliyiz tehlikesini bilmeliyiz onu genel olarak bir hata olarak tesmi ettiğimizde bu dairenin içine sokulan daha fazlasıyla sokulmak istenilen hatalar olarak belirlemeli, Onun defi için çalışmalıyız. Hatalara da sebep olan, diyelim ki Allah'a inandığını söyleyen bir insan Resul'e inandığını söyleyen bir insanın Kur'an sünnet kurtuluşumuz için tek yoldur diyen bir insanın Kur'an'a sünnete ters düşen sözlerle ayrılıp birbirini tekfir edebilecek noktaya gelmişlersem Buradaki sorun Allah'a Resulüne inanma mı? Allah'a ve Resulüne inanın inanmanın gereklerini, lazımlarını bilmemekten ve bunları iyi kullanamamaktan mı kaynaklanır? İyi bilmemekten ve kullanamamaktan. Çünkü biz bu toplumun ekserisi, ekserisi ile buna inanmada bir müştereklik, ortaklığımız vardır. O zaman ortak olduğumuz değerler, müşterek değerlerimiz bunu da İzmir'deki ilk seminerdeydi yani bu toplum ile etrafımızdaki yaşadığımız toplum ile müşterek değerlerimiz bizim onunla hareket noktamızı tespit eder. Bunu anladınız <gülüyor> mı? Müşterek değerleri yani beraber olduğumuz, ortak olduğumuz değerler zikredile edile gider ayrıldığımız yere bir işaret kurur. O ayrıldığımız yerdeki işaret kırmızı mı? Sarı mı? bir bakmak gerekiyor. Bazılarıyla cidden belli bir yere kadar müşterekliğimiz vardır. Ama ayrım da çok tehlikeli bir ayrımdır. O zaman bu ayrımın nereden kaynaklandığını, Allah'a iman dediğinizde, kitaplara iman dediğinizde, Resul'e iman dediğinizde bundan müştereken almamız gereken bir değer. Ondan sonra ona eş değerde tutulan diyelim ki Allah'ın kitabına inanırken, Resulün sünnetine inanırken, buna eş değer tutulanlar var mı? Bence eş değer bile kullanmadan söyleyebilirim. Ona benzetilerek, ona denk yapılmak istenilen, ona benzer yapılmak istenilen yüzde yüz bir de görme görmedi. Haşa birisini tutup da bir Resul mesabesinde görmüyor. Birisini tutup da bir Allah haşa Allah mesabesinde görmüyor. Ama o teferruattaki benzetmeler eşdeğer. Resulün sözünün önüne kimsenin sözü geçmez. O zaman sözden Resule eş eşdeğer tanımaman gerekiyor. Hiçbir kimsenin söylediği söz Resule eş değerlik taşımamalıdır. Kısmi de olsa ima ile de bunu yapmamalıdır. O zaman Allah'ın kitabını eşdeer olmamalıdır. Sorunlar o zaman Allah'a iman, kitaba imanı o toplumda işlemek Resule inanma ve sünneti o toplumda işleme. Bence sünnetten göstereceğin delillerle insanların yaptığı hataları Kur'an'dan göstereceğin delillerle onların yaptığı hatalardan önce o insanın Kur'an'ı Allah'a inanmayı, Kur'an'a inanmayı, Resule inanmayı, sünnete inanmanın o insanda bazı o insanın onda bazı onların ikisinde onun ikisinde bazı sorunları olduğunu yakalamak gerekiyor. Ve bu cidden bu toplumda böyledir bakın eğer siz itikaden birçok sorunu olduğunu düşündüğümüz bir sofi düşünün o adam Allah'a inanıyorum diyorsa Kur'an'a Resul'e inanıyorum diyorsa sünnete müşterekliğimiz var mı? Evet. sahabede sahabe o insanlar için büyük insanlar değil mi? o zaman bura müşterek değerlerimizde bir hareket noktası koyup bunlar arkada kalsın devam edelim değil bakın demek ki sorun bunlardan sonra başlıyorsa bunlara anlamada bir sorun var o zaman bu toplumun bunu anlamasını Sağlamak gerekiyor Bu toplumun bunu anlamasını Sağlamak gerekiyor Ve burada da öğreten ister sözlü ister yazılı Hangi konumda olursa olsun Bazı insanları Ki bunu ben söyleyeyim İnsanlar taraf Kazanmak için Taraftar kazanmak için Kendinden gayrını kötüleme Eğilimindedir Doğru mu? Taraf yapmak için, taraftar kazanmak için sahillerini kötüleme zorundadır. Hep hatalar gündeme gelmelidir. Biz nispet etmeden, yani hataları birisine nispet etmeden o hatanın varlığını hissettirmeyelim. Neden bu gündeme gelir? Şöyle diyeyim. Bir zaman bir münasebete binaende bazı tasavvufi görüşler için benden bir şeyler sorulurken ben onlara kitap adı zikretmeden, meclif adı zikretmeden sorunları ortaya koydum. Birisi dese ki, falan Şeyhi görmek, Allahı görmekten 70 derece üstün derseniz ne dersiniz dedim? Hocam böyle bir zındıklık mı olur dediler. Bakın şimdi, Allah'a Resulüne inanıyorum diye en aşağı seviyedeki bir insan bunun nedenli pis bir söz olduğunu anlar mı? Bunun Sözü gündeme getiriyor. Hocam böyle zındıklık olur mu? Hemen şeytan vahy ediyor. Hocam bunu kim demiş? Ne yapacaksınız kim demiş? Kim demiş? Nerede demiş önemli değil. Onca bu, önce bu söz ne kadar geçerlidir bizim toplumumuzda? Ve mehlif e, adını da demedim diyenin kitabı da demedim. Arkasından başka bir sorun zikrettim. Bir salik tasavvuf yoluna düşen bir insan Kardeşini öldürmeden, anasıyla zina etmeden, Allah'a küfretmeden hakiki bir mümin olamaz diyor. Hocam bu ne demek? <gülüyor> bu ne demek diyor. Hataları bir kişiye nispet etmeden, şu demiş demeden, burada demiş demeden, inan hatayı anlatmak daha sağlıklıdır bakın. Onun anlamasını kolaylaştırıyorsun. Ama... Şut bunu demiş desen, bu bunu demiş desen. Ha. Onun zaten onun gönlünde bayağı bir yeri olmuş. O yeri yüceleştirmişler. O dediyse vardır bir hikmeti diyor şimdi bakın. Hata üzerine yoğunlaşmıyor. Hemen o kişi üzerinden o kişinin büyüklüğü, kutsallığı kendisinden hakim olduğu için buna sebep de Allah onların ilahlarına küfretmeyin diyor. Hatayı anlıyor. Üç ay telefonum hiç susmadı diyebilirim bak. Hocam bunu kim dedi? Yo, siz önce bu sözlerin nedenli bir söz olduğunu İslam'da yerinin ne olduğunu demedikçe ben bunu sahibini hissedemeyim. Gidin bulun. Ne zaman bana Ebu Sayyid yalan söylüyorsun böyle bir şey yok derseniz ben götürür size gösterdim. Bunu da de herkese değil diyene gösterdim. Ha, belli bir zaman sonra bunu dememde bu sefer 3 ay söyledikleri sözü geri dönemedi. E, Birçok insana sordular hoca diye. Hocam bu söz nedir? Hocam bu ne demektir? Bu denir mi hocam? Bu değil mi? Bilmediği şey öğrenmeye gelmiyor. O ne diyor buna? Hocam bu söz denir mi? Bu söz doğru deyiverse bu onu da fişleyecek. Şimdi sorulan insanlar da buna doğru diyemiyor. Ama falan demiş deseydi büyüklerden birisine o dediyse vardır birikmeti. Biz manevi, bizim maneviyattan hazzımız olmadığı için biz bunu yakalayamayız deyip işi karambola getirip, kamufle edip kenara atabilirler. Onun için bu toplumda isimlere değil, hataları, kişiye, sahibine nispet etmeden biz meseleleri gündeme oturtmalıyız. İnanın bizim de müşterek değerler Kur'an Sünnet olduğu için bunlarda müşterekliğimizi biz e, devam ettireceğiz. Kötüyü göstere göstere. Ondan sonra diyorsun bizden bile bunu anlayamayan, anlayamayan oluyor. Falanı görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür desen bunun hükmü nedir diyorum şirk diyor çünkü devamlı derslerimizde tevhüt anlatıyoruz ya hemen şirk veriyor kolayına göre. ya şirk nasıl olurdu falanı görmek Allah'ı görmek gibi desen şirk olurdu haşa burada Allah'ı görmekten de üstün bu ilhadın en pis seviyesi olması gerekir binaenaleyh bu toplumdaki insanları biz eğer biz biz, biz, biz, biz diyorlarsa bize selam veriyorlarsa sen Müslüman değilsin diye onu göğsünden itma hakkımız yoktur. <gülüyor> Onun o sözünü biz neden kullanmayalım tebliğ değil mi? Madem ki madem ki misin kitaba inanıyoruz değil mi? Madem ki müminsin, biz Resulüne inanıyoruz öyle değil mi? Bu iki bu iki kitaptan başka kurtuluş yolu var mı yok? E sahabe de, bize bunlara aktaran kendileri gibi olmamız istenilen, onlar gibi iman etmemiz istenilen insanlarda bunlar değil mi? Evet, bak bunlar müşterek değer. Ha, müşterek değerlerin iyi anlaşılmasını sağlamak gerekiyor. İyi idrak edilmiş olmasını gerekiyor ki yaşantıya iyi yansısın. O adam Kur'an'a ismen mi inanıyor? Onu düzeltmek gerekir iman nasıl olduğunu. Resul'e mi inanıyor? Resul'e iman nasıl olması gerektiğini işliyoruz. Bunlar anlaşıldıktan sonra kabullendiği her sözü kendi aleyhinden bir delille bitirileceğini düşünmeli. Şimdi gelip haşa kimi görmek Allah'ı görmekleri üstün olur? Kur'an'ı açsa, hadis'i açsa yarın ahirette inanan kullara Allah'ın en büyük lütfu ne? Cenneti en son. <gülüyor> yani kimi görme karşı Allahı görünmeden üstünlük denk olabilir aşağı bırak üstünlüğü. Hiç kimseyi O bunlarla çakıştıkça meseleleri yakalayacaklar. Biz insanların meseleleri anlaması kolay anlaması için hatalarından dönmeleri için muhakkak bedenilmelidir. Hatalarını da bunun için bilmeliyiz hatalarını aleyhlerinde kullanıp <gülüyor> onları mahkum etmek, dışmak dışlamak için onların etrafındaki toplanan insanların kendi tarafınıza kazanmak için değil, İslam'a kazanmak için olma kadar. Evet. Bu, bu kadarlık yeter. Allah razı olsun. Mözuya girmedik bile başını Hocam, insanların niyetlerinden itham etmemekten etmemek en azından olur? onları bizi Onların bizi dinlemesini sağlamak. Heh, ben sen niyetinden tereddüt etmiyorum. Mutlaksa mülisindir. Ama niyet tek başına geçerli değil. Çünkü bir amelin geçerli olması için o amelin önce sahi, sonra haris bir niyetli olması gerekir. Niyet sahi amel zayıf. Amel sahi niyet zayıf ise bu amel kabul edilmez. Bunu anlatmaya çalışırız ve gayenin ne kadar meşru olması gerektiği gibi o gayeye bizi ulaştıran vesilenin yani aracın da meşru olması gerekiyor. Peki müşterek değerleri de mesela e, kitap ve sünnet yani diğer Müslümanlarla diyalogumuzda kitap ve sünnet bizim asgari müşterek değerlerimiz. Ekserisiyle, müşterek Ekserisiyle müşterek. öyle. Mesela bir rafızı kesimi de kitap sünnet diyor ama onların doldurduğu kitap ve sünnet farklı. Şimdi onların e, kitap olarak bir sorun var. Bir de o kitabın içini doldurdukları sünnette, onlar da sünnet. Ehlibeyt yoluyla gelen ona. Senette, senet diye bir şey yoktur. En çok böyle Cafer-i Saadat'a dayanan, o silsile dayanan sözlerdir. Yani Rafizileri da. biz müşterekliğin dışında tutuyoruz. Onlarla müşterekliğimiz Allah'a aid. <Gülüyor> neredeyse Hristiyanlarla olan seviye gittim. Yani, ama onlar da biz de Hristiyan geldim mi... Tek, ilaha, ha, tek ilaha inanma müşterekliği vardır. Ama Allah'ın sıfatlarında sorunlar vardır. Mesela o bir Hristiyanla bilen, o mevzu da İzmir seminerinde var. Hristiyanlarla müşterek değerlerimiz derken Allah'a inanıyoruz. Tek bir ilah var, yaratıcı var diyor. Ondan sonra diyelim ki tekvin diye bir kısım var. Orada diyor ki Allah bir beşer değil ki yalan söylesin, pişman olsun diyor. Ama başka bir bölümde diyor ki Allah Adem'i yarattığına pişman oldu diyor. Biz diyoruz ki şimdi bak buna inanıyoruz. Allah beşer değil ki yalan söylesin aşağı. Beşer değil ki pişman olsun yaptığından. Çünkü kim pişman olur? Ne yaptığını bilmeyen pişman olur. Bu nedir diyoruz şimdi bir duruyor. O zaman Allah'a bizim gibi inan. Bizim gibi inanmaz zorundasın. O pişman olma çünkü her şeyi biliyor. <gülüyor> Ee, Ezeli de biliyor, ebedi de biliyor. Olanı da biliyor, olmayanı da. Olacağı da biliyor, olmayacağı da biliyor. Onlarla hareket noktamızı te te tespit ettikten sonra Allah'a isim ve sıfatlarında inanma gündeme gelir. Ee, şialarla da farklı bir boyutta önce müşterek tarafları tespit e onlar hakkında belli başlı değer verme tipinde değil. Ne onunla nasıl hareket edeceğimizi tespit etmek için Adam şimdi niyetimizi e, e, niyetini e, itamet etmeyince biz Allah razı olsun adam bizi bir dinliyor ama sen sapık dinimiz desen sen dinleme ortamı biter e, seni dinlemesini istiyorsan zaten beraber baştan beraber olur ona bu sefer diyorsun ki, bak sadece bir niyet yeterli değil aynı anda amelin de sahi olması gerekir bak Mekkelilerin niyeti kötü değildi o insanların hepsine bak Allah'a daha yakın olmak için bunları yapmışlardır Allah'a yakın olmayı, olmayı isteme kötü bir şey mi? o zaman bak Allah'a yakın olma Allah'ın emrettiği bir şeyle olur Allah'a daha yakın olmak istiyorsan Kur'an okumalısın Allah'a daha yakın olmak istiyorsan Muhammed'in öğrettiği gibi bunu, yani böyle olmalısın Muhammed bunda vesiledir ama kızı Fatıma'ya diyor ki, kızım nefsini ateşten satın almaya bak. Yarın benim bile sana faydam olmaz diyor. Yani Muhammed birilerinin hatasını böyle başlatmak için aracı olamaz. Hele şirkte katiyetle. Çünkü benim şefaatim, ümmetimden kebair ehline derken şirkin dışındaki büyük günahlar için sınırı da çizmiş. Çünkü kendisine deniliyor ki لَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَةً نَعْمَلُ Muhammed sen bile ortak koşsan ameller miktar olur ve hüsrana uğrayanlardan olsun. Nasıl tutup da bırak Allah Resulü kızına faydalı olamazken bir şeyh benim elimden tutup sıraftan geçirecek. Önce kendisi geçsin. Bir de şey diyorlar hocam böyle misal. Yani. Onun için bu insanlarla biz müşterek <gülüyor> tedbik ederken hareket noktasını bunu arkaya atıp yani müşterekliğimizi arkaya atıp ilerlemek değil müşterekteki hataları. Niye anlayamamış bu? Resulallah anlayamamış anlamamış bu? Yani burada müşkülatların tespitinden geçiyor. Tabii. Ya çünkü onların hatalarını ileriye doğru hastalıkları düzeltmek için baştan düzeltirsen Allah demiş dediğinde bir durur. Adamı alıyorsun, alıyorsun şimdi karşıya. Bosna'daki arkadaşların başına gelen. Ben diyor cephede sıkıştı, medet ya seyda desem kurtarır. diyor ki arkadaş. Ya Allah desen ne olur diyor. Ya Allah dedi. Yoktu şey daha diyor. Çünkü Allah diyor haşa temsil de zaten batıl. Bir yüksek gerilim kabini gibidir. Oraya tutup da sen bir ampulü bağlayamazsın diyor. Düşün Allah'a bir yüksek gerilim kabinine benzetiyor. Bir kralın yanına teşrifatçı olmadan gidemezsin. Haşa Allah'a bir krala benziyor. Tabi kralın yanına gidemezsin. Ama Allah seni görüyor, işitiyor gizli de aşka desen gibi yani örnekleri bile onlara anlatarak gitme zorundasın. Eğer bu toplumu biz ıslah etmek istiyorsak değilse bu menheci, bu üslubu takip etmezsek şimdiki ifadeyle hele onu anlayacaksınız. Toplumdan kendimizi tecrid ederiz dediğimde bunu anlıyor musunuz? Yoksa, yoksa toplumda marjinal kalırsınız. Bizim ne inancımız ne davamız marjinal değil. ...toplumdan tecrid etmez. Bizi topluma kabul ettirir. Bunu velayla... Işte birlikte Az önce dediğim biraz... gibi dostlukla evet. alakalarsan önce biz burada mahkum etmiyoruz. Onunla ilişkimiz ne kadar derken bir hasta ziyaretine gitmek, bir ilişki, dostluk emar. Veladan bir cüzdür. Ama bu ne? Ona hakkı anlatmak için gidiyorsun. Onunla dost olup, onun batılını görüp, sükut ederek... İşte bu sınırı aşma noktasına gelir. Onun için bilenler bu işi yapmak. Hocam az bir esniyelim. E zaten ara verdim. Ders bir iş yaptık. Arkadaşlar ara. yemek hazır. Şuradan sıra ben geçirelim. Yaşlılar bir otursun. Yaşlar Delikanlılar kalsın. <gülüyor> evet. Hocam bir şey soracaktım <gülüyor> ya. <Yaşın dışarı, gülüyor> Seyir. <gülüyor> yandım, de, Seyir. İbn-i Abbas'tan gelen nakizde yapacak bir sahipsiz yapacağız. Tamam. bir bir Ben Ne yapacaksın? Bir sus oluyorum sürekli. Ucran. Nasıl, nasıl böyle şey? Biz duymadık öyle bir şey, şey. Verebiliriz. Eee şey var mı? Kitabı tehdit var mı takip eden? <gülüyor> Onda o i̇bn Abbas sözü var, var ya, Ebced'in bir evet. evet. Kitap çevir mi? Beyha konuşuyor. <gülüyor> Bey, <gülüyor> Şu A an bir, bir, <gülüyor> bir şey. Yazılar da var mı? Ya bir şey olur. soru evet. cevabı var. Yemek. Kalkın. Şeride yemek var. Eee bu mazi yakalat. yanından